İbn Kayyım baş kaldık Allah razı olsun sağ olun sabırla dinlediğiniz Allah razı olsun. İşte yani orada orada devletin buyurun. Buyurun buyurun oturun. Hocam bir şey Buyurun. Senin mi oğlun oğlum? Allah ben olsam böyle yani Allah'ın isimlerinden bir isimin önüne Abd kelimesi kul keimesini evet. Abaziz mesela Abdurrahman Abdullah Abhaffar Abdullah Ne yani bu tür Allah'ın isimlerinden bir isim Efendime söyleyeyim burada problem çıkarmayacak şekilde şeyde nesil ailesinde ha yani ol en güzel isimler Abdullah'la Abdurrahman en güzel isimlerden iki tanesi. He ikisinden bir tane seçebilirsiniz. Amin sizden de. Sağ olun. Ha şimdi bu elle değiştirme yani mümkün elle inkarı e, neyle sınırlı şununla sınırlı. Bu İdarenin sınırları içerisine giriyor mu, girmiyor mu? Yani idarecinin sınırları içerisine giriyorsa bunu şey yapmıyorsun, elinde inkar etmiyorsun. Mesela zani edene had ikamet etmek, yine efendime söyleyeyim zina edene yani Yahut hırsızlık yapanın kolunu kolunun kesilmesi. Sen görüyorsun, senin görevin ne yapmak, şey birimlerine, emniyet birimlerine, savcılığa, her neyse, polis karakoluna, bunu gidip haber vermek. İslam'a göre böyle. İslam'a göre cezayı sen veremiyorsun. İslam'a göre sen cezayı verirsen ne olacak? Kargaşa olacak. İslam dini böyle bir kargaşadan veridir. Yani zina eder halde bile görsen adamı. Sen gidip tek başına şikayet etmen yetmiyor. Erkek başına şikayet dersen ne haddi yersin? İftira haddi yersin. Dört kişinin bulunması gerekiyor. Dört kişinin ifadesi alınıyor. Ondan sonra ceza verip vermemek şeye kalıyor. Yasama ve yürütmeye kalıyor. Kadıya kalıyor. Anlatabildim mi? He, dolayısıyla devletin şeyi olan, salahiyeti olan sınırlara giremiyorsun. Her böyle bir sınıra girdiğin zaman, mesele o zaman iştihade oluyor, keyfi oluyor. Herkes işte ben bunu şöyle gördüm, ben bunu şöyle yaparken işte işittim yahut müşahade ettim, ya duydum diyerek birbirleri üzerinde hücret, birbirleri üzerinde ceza vermeye kalkacaklar ve toplumda kargaşa oluşacak. Böyle bir kargaşaya İslam izin vermiyor. Ama bu Bir daha söyle. Siz diyor, diyor. daha daha çok Şimdi zaman ki Bu şekilde Ya bu muhakkak bu Allah'ın sünneti bu. Yani başımıza ne geliyorsa, temin Bilgin abi söylüyordu. Biz günahlarımızın sebebiyle ne geliyorsa bu yani başka hiçbir şey değil. Yani bir merkez evet edilmez insanların ellerinin kazandıkları günahlar. Yani günahlarının sebebiyle yok ezan ve kâmet yok ikisi de uydurma rivayet. Yok. Seni koyuyorsunuz yedinci gün saçını kesiyorsunuz. Yok okumuz yok. Ezan ezanda Kamet yok o iki hadiste şey uydurma rivayet. Tabi çok çok zayıf rivayetle. Kesiliyor. E, saçı kesiliyor, ismi konuyor e, ve akıyka kesiyorsunuz. Kızsa bir tane erkekse iki tane. iki tane ama iki tane vacip değil bir tane de kesebilirsiniz. Ha? Ondan sonra e, akıka'yı kesip e, şey yapıyorsunuz ya pişirerek veriyorsunuz akikasını yahut hayvanı mesela parçalayıp insanlara et olarak veriyorsunuz. İlla pişirilip şey yapılması davetiye verilmesi şart değil. Yok. Bir daha bak. Yok. Sabit değil. Sabit değil. Gelen e, şey senetlerle, senetlerle gelen bu ezan ve kamet var. Bunların ikisi de sabit değil. Albani'nin Hasan kılması var bunu. Albani hasen kılıyor ama neye binaen hasen kılıyor? Sen şeye bakmadın mı o silsiret hadis, o benim yüz rivayette var mı? Albani daha sonra ruju ediyor. Albani neye biniyen Hasan kılıyor biliyor musun adresi? Albani herhalde e, Bey Haki'nin Bey Haki'nin Süleninde ya Şi'abul İmanında getirdiği bir rivayeti daha kitap basılıp değil basılmadan ibnü Kayim buradaki senet hakkında e, zayıf diyor bu senet ibnü Kayim senet hakkında zayıf hükmü var. Albani o öbür rivayeti alıyor. Bu rivayetle e, her şey yaparak takviye ederek hadisi hadisi hadisi Hasan diyor. Ama ne zaman ki Albani şeye bakıyor, e, bu şu Abul İman basılıyor, hadisin senedine vakıf oluyor, e, senedin çok zayıf olduğunu görüyor. Evet. İbnu Kayyım'ın sözüne güvenerek bu hükmü vermesi var. O hani 130 tane kadar uydurma rivayet var, orada olması gerekir. Onunla ilgili bakabiliriz. Öyle hatırlıyorum. Bu. <gülüyor> güzel, hak üzerinde muzaffer olmaya devam edecek. La tezerru taifetil meygunatil zahirene aleyhakk. Hak üzerinde muzaffer olmaya devam ediyor. Şimdi e, bu eee muzafferiyet üstün olma, e, ve devam etme özelliği Peygamber Sa'a Selim'in akdinden kıyamete kadar devam edebilecek edecek olan devamlılık var, süreklilik var. Yani bu o, devamlılık ve süreklilik e, illa da e, yani böyle her dakikada, her saatte, her gün olması gereken bir devasılık değil. Anladınız mı? Tamam. Güzel, şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Cihada e, söylenecek bir şey söyleyecek bir sözümüz yok. Cihada zaten söz söyleyen, ya İslam'ı anlamamıştır, yani cahildir, ya da kötü niyetlidir. Yani cihad, cihad e, İslam'ın önemli bir e, şeyidir. E, ne diyelim yani önemli bir e, cüzlerindendir, cüzdür. Cihadı inkar eden kafir olur. Ama cihadın da şartları vardır. Bu şartların mesela nasıl abdestin şartları varsa, cihadın da şartları oluşması gerekiyor. Şimdi biz müslümanları öldürüyoruz. Buna cihad ismi veriyoruz. Bu cihat değil. Biz masum insanları öldürüyoruz verdiğimiz zarar en fazla Müslümanlara bu yüzden İslam ülkelerine bir sürü Selam, Selam onlara birçok ellerine şey veriyoruz Buna cihat diyoruz dediğimiz gibi kötü e, neticeler, kötü efendime söyleyeyim, e, şeylere sebebiyet veriyorlar, Müslümanlarla baskı yapıyorlar neye binaen? bizim işte birkaç kişinin e, yaptığı bu bireysel hareketlere binaen, bu bireysel hareketlere cihat dememize imkan yok bizim aslında mi? Mi Hayır, nasıl kardeşim cihat olur? Sen gidiyorsun, ne bileyim? Efendime söyleyeyim, herhangi bir e, konsolun önünde kendini patlatıyorsun, buna cihat diyorsun.